Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mesunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Bülent Çık, Bülent hoş geldin. Merhaba, merhaba iyi yayınlar, herkese merhaba. Teşekkürler. Ee, sevgili dinleyiciler, Bülent'i konuk etmemin sebebi Bülent'in yeni bir kitabı çıktı. Çocuklar ve Gıda Güvenliği, alt başlığı da anne ve babalar için bir rehber. Ben okudum, oldukça e, faydalandım. Oğlum var benim de, Bülent de biliyor. Ee, sizin de çok faydalanacağınızı düşündüğüm için e, kitabı bir tanıtmak istedim. Bülent'le sohbet ederek bunu yapmak istedim. Ee, Bülent Çıkı zaten dinleyicilerimizin çoğu tanıyordur. Ee, KHK'yla işinden atıldıktan sonra e, akademik çalışmalarını e, yine e, aslında özgür biçimde dışarıdan devam ettiriyor. Hiçbir şekilde ara vermedi. Bu çıkan üçüncü kitabı. ilk iki kitabı da Mutfaktaki Kimyacı ve Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler. Onlar da çok güzel kitaplardı. E, ne dersin Bülent? O zaman e, kitabın içeriği epey yoğun, uzun sürece için hemen ben ilk sorumla başlayayım. Tamam şöyle diyeyim ben anne ve babalar genel olarak toplum ve anne babalar birlikte gıda güvenliği konusunda Sence ne kadar bilinçli ne dersin bu konuda yani bizim ülke genelinde gıda okur yazarlığı ya da sağlık okur yazarlı diye tarif ettiğimiz Hani durum epeyce problemli hani bunun tabi nedeni şu değil yani insanlar bu konuları merak etmiyor falan değil aksine gıda ile sağlıkla ilgili ya da ekolojik kirlilik vesaire ile ilgili e, e, sorunlara yönelik e, genel ilginin son derece fazla olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, temeldeki meselemiz şu: hani bizim gıda ile ilgili, sağlıkla ilgili e, eğitim sisteminin e, parçası olan bir, e, bir bir ders ya da bilgilenmemizi sağlayacak bir e, süreçten gelmiyoruz. E, bu, bu büyük bir eksiklik. Bu Tabi bu açığı hani internet kapatıyor gibi düşünüyoruz ama internette de güvenilir bilgiye ulaşma konusunda çok ciddi bir e, mesele var. E, malumu. E, dolayısıyla hani e, gıda güvenliği ya da genel anlamda çevre sağlığı, halk sağlığı gibi konulara ülkemizdeki toplumun bakış açısının e, ya da bilgi birikiminin, tabii ben çok genel gözlemlerimi söylüyorum burada, epeyce yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Ama bu dediğim gibi yani ilgi olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine çok güçlü bir ilgi var. İnsanlar nasıl bir hayatın içerisinde yaşadıklarını, neyle beslendiklerini bilmek istiyorlar. Aldıkları ürünlerin, gıda ürünlerinin işte iyi mi, sağlıklı mı ya da temiz olup olmadığını bilmek istiyorlar. Çocukları için kaygılanıyorlar. Hani bir parça da bu kaygılara yanıt olsun diye ben bu kitabı yazdım özellikle. Ama hani... Keşke çok hani istediğimiz bir şey istediğimiz derken bizim meslek budalarında tutakör odasındaki çeşitli arkadaşlarımızın hak sağlık oltan e, konuşa geldiğimiz bir şey e, yani orta öğrenimin özellikle e, parçası olan bir sağlık dersi gıda dersi bir beslenme dersi Çünkü bunlar hani ke kendimizle de ilgili yani bilmek bir beceri sahibi olmak e, nihayetinde e, bizim de hani e, Kendimizi korumamız içinde geçer, gerekli bir şey. Ee, bu parça hani bu kitapta bu açığı kapatmaya çabaladım ben. Ee, i̇şin bir yönü bu. Diğer taraftan tabii bir başka mesele var Erol. Ee, şıklıkla senle konuştuğumuz gibi. Ee, kitap evinde elbette. Bu arada tabii Erol benim çok eski arkadaşımız. Ankiniz de Antalya'da yaşıyoruz. Antalya'daki e, Erol ve Fırat e, son kalan <gülüyor> kitap evini <gülüyor> sürdüren <gülüyor> dostum sağ olsunlar. Ee, çok uzun yıllardı, 20 yıldan fazla oldu tahminimce. Ee, ara ara uğradığım bir yer tabii benim. Ve şimdi nefes aldığım bir yer kitap ediyor. Kitap kurdu sağa. Ee, orada tabii sıklıkla tabi bu konuları konuşuyoruz arkadaşlarla. Ee, bizi tabii çevreleyen bir kamusal hayatın içindeyiz. Çeşitli kurumlar, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, yerel yönetimler. Tabi bunlar aslında gıda güvenliğiyle ilgili halk sağlığını koruyucu, iyi beslenme ya da sağlıklı beslemeyi sağlayan önlemleri almakla mükelle kurumlar. Ama kamu kurumlarındaki büyük tahribat çöküş yani şu an içinde olduğumuz siyasal ahvalde daha da netleşen çöküş ya da onun yol açtığı çöküş daha doğrusu bizi daha çok hani kaygıyla karşı karşıya bırakıyor aslında e, yurttaş olarak belki e, kamu kurumları e, görevine layıkıyla yerine getirse bizim de bu kadar kaygılanmamız gerekmeyecekler yani şimdi evet. yönü de bu. Hmm. Ya ben şey soracağım sana e, gıda toplulukları kooperatifler. Yani çocukların güvenli gıdaya ulaşımında daha etkin rol oynayabilirler mi? Mesela pandemi ve sonrasında bu toplulukların faaliyetinde bir azalma oldu. Ee, ekonomiyle de bağlantılı tabii bu işte. Ee, bizim de içinde olduğumuz gıda toplulukları epey pasifize oldu açıkçası. Ama tekrar e, hareketlendirip buradan doğru bir şeyler yapılabilir mi? Hani bu konuda sen ne düşünüyorsun ya da diğer kentlerdeki gezdiğinde işte söyleşiler falan yaptığında oralarda da tanıklıkların vardır ne düşünüyorsun bu konuda ya bu konuda bence hani küçük yani küçük örgüt ya da inisiyatiflerin işi zor yani mevcut siyasal ahvalde işi zor Türkiye'deki zaten hani işte bütün hani işte organik tarım, vesaire bütün hani bütününü baktığımızda genel üretimin içerisindeki payı son derece küçük. Yani e, milyonlarca çiftçi var ama işte 70-80 bin civarında işte ekolojik organik tarım hani hepsini denk değil elbette birbirine ama e, uğraşan çiftçi var. Dolayısıyla hani e, ortada bir kamusal program olmayınca genel bu konudaki yaşanan dünyada çeşitli ülkelerde de yaşanan genel sorunu dile getiriyorum. Bir kamusal destek kamusal program yani Tarım Bakanlığı'nın agroekolojik bir planla Türkiye'nin belli pilot bölgelerini seçip belli bölge ilgi seçip orada bir agroekolojik üretimi desteklemesi hatta bir film yapmasından söz ediyorum. Şimdi bu, bu olmayınca böyle bir kamusal destek ya da program e, küçük inisiyatiflerin, örgütlerin, derneklerin hani bu işi kotarması çok zor. Yani elbette hani bu e, yapılan faaliyeti önemsiz kılmaz. O, onu, onu söylemiyorum. E, söz ettiğiniz zorluk hani Dikkat çektiğiniz olur. Bu, bu pandemi olur. Başka bir problem olur. Ekonomik kriz olur. Şu an yaşadığımız gibi. Haliyle e, bu tip hani e, inisiyatiflerin, örgütlerin e, çabalarını çok zorlaştırıyor. E, neden? Yani konu e, ne kadar da hani e, mevcut e, ana örüntünün dışında konumlansak da e, hem üretim hem tüketim bütün o zincir. Yani sonuçta bu işte piyasa dediğimiz sürecin ilişkili ağlarına tabiyiz. Yani burada bir alternatif yaratamıyoruz. Ya da yarattığımız alternatif çok sınırlı oluyor. E, gücü çok hani, yeterli olmuyor. Dolayısıyla bir kamusal desteği ben çok gerekli buluyorum. Şimdi bunun peki yordamı nedir? Nasıl olur? Merkez idarevi olmaz. En azından mevcut haline. Böyle bir program yok zaten. Hani evet. tabi, tabi. Burada yerel yönetimlere bence biraz hani, rol düşüyor. Sorumluluk da düşüyor kanaatimce. E çünkü hani yaklaşan iklim krizi vesaire sorunlar şu an içinde olduğumuzda giderek derinleşen hani gıda sistemindeki büyük hani problemler, fiyat artışları ve üretim temelli problemler ikisi birbirine bağlı. E, yerelde çözümleri de biraz şart koşuyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin e, bir inisiyatif alması lazım. Yani bunu şu an bağlamda önemsiyorum. Elde bir bütçe, program, bu bu, bu programı e, harekete geçirecek personel, altyapı olmadığı sürece örgütlerin, kooperatiflerin, inisiyatiflerin çabası bu çok kıymetli buluyorum ama yani bir yere kadar gelip dayanıyor işte bunu hep tecrübe ettiğimiz şey bu yaşadığımız şeylerden söz ediyoruz aslında dolayısıyla e, kent odağında bir işte gıda meclisi olur, adı başka bir şey olur bir, bir, bir, bir faal birim yani e, işte yerel tohum, yerel üretim e, çiftçilere destek sağlayacak çeşitli bir destekler olabilir yani ekonomik destekler olabilir Doğrudan gelir desteği olabilir vesaire. Ee, çiftçinin ürettiği ürünü işte, pazarlamasını kolaylaştıracak bir takım o tedarik zincirinde yine destekler. Buların hani böyle devasa olması gerekmiyor yapılan için Yapılabilir, uygulanabilir örneklere ihtiyacımız var. Şimdi burada İstanbul Belediyesi'nde ben hani bir dönem biliyorsun hani çok da konuştuk. Orada bir çalışmayla katıldım. Bir gıda strateji belgesi de yazdık orada. işte Ama belediye zaten bir e, faaliyet e, yürütüyor hani işte tohum desteği sağlıyor, pide desteği sağlıyor çiftçilere, kooperatiflerin ürünlerini alıyor e, kendisi zaten ciddi bir ekmek üreticisi İstanbul'da oradaki unu çeşitli bölgelerden temin ediyor falan. Bunlar iyi örnekler önceki hafta e, Bursa'daydım ben Nilüfer Belediyesi'nin bir e, çalışmasına katıldım, düzenledim çalışmaya. E, çok iyi işler yaptığını düşünüyorum yani e, tam da konuştuğumuz bağlamda bu. Hem ee, ekolojik, agroekolojik planda bir tarımsal e, altyapı e, oluşturmuş. Belediye hem de ciddi destek sağlıyor e, bu işte iştigal eden üreticilere. Şimdi böyle bir hani kurumsal çerçeve olmayınca bütçe, personel, altyapı, imkan e, haliyle bu iş zor. Zaten hani biz neyi konuşuyoruz? Agroekolojik bir plandan bahsediyoruz. Yani, agroekolojik plan dediğimiz şey ülke u, u, ulusal bir plandır. Bu işi Tarım Bakanlığı organize, binlerce on binlerce insana ihtiyaç var. Yani Başka türlü bir bakışla ancak o dönüşümü sağlayalım. Bugün başlasak yıllar sürer zaten hani bunu yapmak. E şu an onu yapamadığımıza göre o zaman yerleri zorlamak gerekiyor diye düşünüyorum Erol. Yani orada belki bir şeyler yapılabilir ama hani böyle paliyotif çözümler değil hani işte biz şu kadar çiftçiye fide dağıttık, şunu yaptık tarzı değil de adı olmuş bir kurumsal yapıyla. Bunun adı Gıda Konseyi olur. Çeşitli ülkelerde örneği var. Gıda Meclisi olur. Meclis gıda meclisi bize daha hani ya da gıda daire başkanlığı olur yani adı her neyse ama mutlaka bir bütçe plan program gerektirir bu öyle düşünüyorum belki gıda toplulukları ve kooperatiflerin burada rolü şey olabilir yerellerden belediyeleri zorlamak e, kamusal evet. alanda Çok daha iyi. büyük işler yapması için onları teşvik etmek ya da işte teknik destek vermek değil Hı -hı. mi o, o açıdan evet. bir şey evet. e, oluşabilir yani bir etkileşim oluşabilir benim benim Kitapta ilginç bulduğum şeylerden birisi pişirme başlığı altında ilginç bir örnek veriyorsun. AB genelinde mikrodalga fırınların yaklaşık 7 milyon araba kadar sere ürettiğine dair bir çalışmadan bahsediyorsun. Bir de gerçekten hani sen de sormuşsun orada bu hız niye yani hani mikrodalga'yla evet. <gülüyor> bu kadar hem karbon ayak izi yaratacak hem de niye bu kadar hızlı yemeği? Ya, ya tabii mikrodalga orada. bana en çok sorulan sorulardan biri zararlı mı? Yani şimdi zarar deyince sağlık zararı kastediliyor ama yani bu sağlığa sağla nasıl bakmalıyızı biraz kitapta da hani e, geniş bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Sağlık sadece bizim kendi bireysel sağlığımız değil. İçinde yaşadığımız toplum, o topluma zemin oluşturan ekolojik hayat, içinde yaşadığımız yeryüzü. Bunların hepsi birbirine bağlantılı bir ilişki örmüşsünün içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hani mikrodalga bize ne sağlıyor? Hani basitçe bu soruyu hani ben orada düşündürmek istedim. İşte yiyeceği hızlıca ısıtıyoruz. Yani <gülüyor> basitçe evet. bu. Hani her türlü yani sağlık zararı olmasa dahi bir tartışma var bu konuda hani var diyen de çok yok diyen de çok literatürde. Ama diyelim ki yok yani mikrodalga yani kullanmaya devam etmek zorunluluğunu ben anlamıyorum gerçekten e, hani saniyeler içerisinde bir yiyeceği ısıtmanın hani e, bize sağladığı şey nedir yani beslenme böyle bir şeye dönüşmemeli yani kitapta onu vurgulamaya çabaladım zaten e, çocuk beslenmesinde. E, mutfak, mutfakta bir şeylerin yapılması, elbette hani cinsiyet rollerini falan hiç göz ardı etmeden bunu vurguluyorum. Anne baba ikisine de rol düşer. E, çocuğun mutfaktaki, yani mutfağın bir atmosferdir e evin içerisinde. Tabii burada hani yoksulluk, gelir, kötü beslenme, yetersiz beslenme, bir sürü başka sorun var. Elbette yani. Ama nihayetinde yani insanlar mutfağa girip bir şeyler yiyorlar yani. yani ve sofraya oturuyorsun. Bu. Ve, ve bunu hani Aradan çıkarılması gereken bir iş gibi görmemek gerekiyor. Onu evet. vurgulamaya çabaladım. Zaten kitapta da e, geniş bir bölüm de var. Hani nasıl hani nelere dikkat etmeliyiz gibi hani sağlıklı da SM açısından. Orada paylaşmanın önemini çok vurguladım. Yani bence bir numaralı gıda güvenliği ülkelerinden biridir de dedim. İnanıyorum da buna. Öyle yani. Evet benim o oradaki bölüm çok hoşuma gitmişti. Hani e, yemeği paylaşmak, e, belki de sosyal yaşamın en önemli... En basit aslında, en hayata geçirilebilir yanlarından birisi. Ve bu dayanışmanın olmadığı yerde de gerçekten o yemeği kendi başına çok e, tekil olarak tüketmek çok insanın içine sinen bir şey de değil. Mümkün olduğu kadar paylaşarak. Kesinlikle ve bütün yani, kültürlerde ortak bu. Çok e, kurcaladım bu, bu olayı. Ve yani inan, e, genelliyorum tabii. Gelirden de bağımsız, gelir, yoksul. İnsanlar yiyeceği paylaşmaktan hoşnut oluyor ya. Birileriyle bir şey yemek, birlikte pişirmek, bir ortak sofraya oturmak. Yani bütün kültürlerinde bir muhabbet yani gerçekten muhabbet. Evet. O paylaşmanın getirdiği bir, bir haz duygusu var. Ee, ve bunu çok kıymetli buluyorum. Bunu, bunu yitirmemek gerekir yani. Bu böyle bir şey benim için. Ben de ona çok katıldım ya. Çok hoştu bölüm. Şey var bir de Bülent internet sitelerinde ve kimi sosyal medya ortamlarında çocuklara sürekli bir gıda takviyesinden bahsediliyor. Yok işte bunlar doğal bitkisel organik şekilde pazarlama da bu şekilde yapılıyor. İşte çocuklara polen yedirin, balık yeğe verin işte bir sürü bir sürü böyle sanki bir e, gıda yüklemesi ve sanki şey de bunun da sağlanacakmış gibi e, ne bileyim... E, Sağlıklı olması çocuğun işte sürekli bir şeyler takviye edilerek e, bağışıklık sistemi böyle güçlendirilecekmiş gibi belki yanılsamalı bir şeye yol açacak bir öneriler e, reklamlar şeyi var böyle dizisi var senin herhalde en çok evet, üzerinde aslında. durduğun konulardan birisi. Ya öyle çünkü e, yani beslenme e, bir, bir çeşitlilik içeren bir e, perspektifte yapılmalı yani. Ne kadar geniş bir e, besin çeşitliliğine sahipse e, soframız e, o ölçüde de da, daha sağlıklı olabileceğimizi söylemek mümkün. Burada tabi akla şu gelecektir. Yani bunu sağlayamayanlar mı yapacak? Evet, onu sağlayamayanlar için de gıdaya erişimin bir hak olduğunu düşünerek onlar için de mücadele edeceğiz. Yani bir politik yurttaş olarak. Yani Türkiye'de 350 bin çocuk var örneğin yani ağır mal nötrisyonlu yani bu kronik beslenme yetersizliğine bağlı büyümede gelişmede gerilemedir ee, söz ettiğim şey. Ee, Türkiye'nin genelinde şu an 13.5 milyon e, ilköğretim ortaöğretim ana sınıfı öğrencisi var 14 yaş altı ve e, mevcut gıda krizi e, onların beslenmesini çok sokmuş durumda. Şimdi işin bir yönü bu. E, öte taraftan e, internet ortam özellikle Covid e, 19 pandemisiyle de Böyle bir, bir sağlıklı beslenmeye yönelik gıda takviyelerine ilgi. işte kekik suyu, bitkisel çaylar, polen, diğer aracılık ürünleri vesaire işte bunlar doğal, bitkisel başlığı altında pazarlanıyor. İnsanlarda doğal ve bitkisel olan her şeyin iyi olduğuna yönelik bir ortak kanaat var. Ama bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Hem de dikkatli olmak gerekir bu konuda. Gıda takviyeleri e, pazarı, piyasası Türkiye'deki en kontrolsüz pazardır bir kere. Yani bunu e, bunu bilmek lazım. Gıda güvenliği açısından herhangi bir kontrol, denetim, izleme faaliyeti ortada yoktur. Net bir şey bu söylediğim. Dolayısıyla özellikle çocuklar söz konusu olduğunda bu tip ürünlerin tüketiminde çok çok çok dikkatli olmak gerekir. Anne babalara, mutlaka hani öğretmenlere, bu alan içindeki kişilere sesleniyorum. Nedir o? Yani mesela polen ee, özellikle çocuk sağlığı açısından problemli bir durumdur. Yani polen bir e, insan yiyeceği değildir. Yani Bir kere bunu hani bir, bir anlaşmak lazım bu konuda. Polen böceklerin yiyeceğidir. Tabiatta sadece arılar da yemez bal arıları. 200 binden fazla uçucu böcek var. Tabiatta bitkisel hayattaki tozlaşmayı sağlar. Yani bitkilerin devamlılığını sağlar. Tozlaşan bitkilerin. Bu 200 bin çeşit e, böcek uçucu böcek. Bunlardan sadece bal aralarını biz işte evlileştirip arı üretiminde kullanıyoruz. Bir, bir piyasa oluşturmuş durumdayız. Aslında onlar ve hastasıyla da diğer uçucu böceklerin yemeğine el koyuluyoruz. Bakın bu çok ağır ve çok ciddi bir problemdir. Dünyada tartışılan bir problemdir. Dolayısıyla çocuk açısından sorun ne? Aslında bizim hani kendi çocukluğumuzu hatırla o Biz polen diye bir şeyden hiç hatırlamıyorum yani. Son 15 evet. yıl içerisinde birden böyle bir muazzam piyasası pazarı oluştu. Ama polen e, çiçekli bitkilerin bazıları e, çok toksik, karaciğer için karsinojen etkileri olan yani kansere yol açan bileşikler içerir. E, Pirolidin alkoloidi deriz o bileşiklere. E, polen bu bileşikleri bünyesinde taşıyabilen bir üründür. Bulundurur yani. Arı için bu zararlı değil ama biz arı yani arı böcek biz insanlar memeliyiz, bizim için zararlı. Dolayısıyla e, bu toksik maddeyi içeren ürünleri düzenli tüketildiğinde çocuklarda bırakın sağlığı aksine Karaciğerde ciddi sorunlara e, yol açar. E, hangi ürün sağlıklı hangisi değil bunu bilme imkanımız yok. Bu konuda bir kontrol denetim mekanizması yok. E, Tarım Bakanlığı bu alanı boş bırakmış durumda. Bir yönetmelik taslağı hazırlıyor. Gıda takviyeleriyle ilgili. E, taslağı okuduğumdan yani taslakta 4 yaş altı çocuklara da polene yasaklıyor. Ama e, internet sitelerine girin, satış sitelerine günde 2 tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı Öneriler var çocuklara. Bebeklere dahi. Yani 13 aylık bebeğe dahi öneriliyor. Bu, Bakın bu dehşet değil. Çok sağ Evet. Anne babaların çok Tabii sadece çocuklar için değil yetişkinler de. Yani evet. her gün kaşık kaşık, bir kaşık, iki tatlı kaşık polen yiyen birisi eğer bahsettiğim toksik madde varsa polende bir süre sonra hastalanacaktır. Net söyleyebilirim bunu. Dolayısıyla dikkat etmek lazım işte. Kekik suyu için şuna iyi geliyor. Polen yiyin buna iyi geliyor. Ya da şu ürünü tüketin şu bitki çayı karışımını kullanın. Dikkat etmek gerekir buna Erol'cum. Öyle yani. Ya buradan e, yine hani çocukların beslenmesiyle ilgili aşırı şeker alımı, obezite sanki ona biraz değinsek mi iyi olur diye düşünüyorum. Yani e, elbette obezite e, ciddi bir çocuk sağlığı Peki, problemi şu artıyor an. Artıyor. En kritik e, çocuklar arasındaki en kritik sorun diyabet Derneği'nin 3 milyon civarında obezite hastası olduğu söylüyor. Yani bu sorunu taşıyamış. Bunların %60'ı çocuk. Yani aşağı yukarı işte 1 milyon 800 bin çocuk demektir bu. Aşırı kilolu olma halidir. Ve çok sayıda hastalığa çocuğu çok erken yaşta yatkın kılar. Ama çocuklar obezite sorununa durduk yerde yakalanmıyor. Bakın genel algı toplumdaki işte bunlar çok yiyorlar, az hareket ediyorlar algısıdır. Yanlıştır bu. Ee, obezite sorununa az hareket etmek yol açmaz. Çocuk gün boyu çok hareket dahi etse yine de obezite sorunuyla karşı karşıya kalır. Eğer beslenme örüntüsünde, beslenme alışkanlıklarında obezite sorununa çok hızlı bir şekilde yol açan yiyecekler varsa. Nedir o yiyecekler? İşte mesela abur cubur diye kategorize ettiğimiz çeşitli yiyecek içecekler. Bir markete girdiğinizde binlerce yani binlerce çeşit ama büyük çoğunluğu yüksek miktarda şeker içeren diğer gıda öğelerini içermeyen örneğin protein, yağ, vitamin, mineral, lif gibi çok kıymetli gıda maddeleri açısından çok fakir e, yiyeceklerdir. Sağnak gibi yağıyor bu yiyecekler piyasaya. Her yerde erişime açık, okul kantinleri dahil. Dolayısıyla çocukları o korumak için önce bu, bu, bu sağınağı durdurmamız lazım. Son söylediğin şeyler çok önemli bence de hani hareket hep öyle bir algı var hareket etmediği için e, diye ama dediğin gibi bence de beslenme çok temel bir yerde duruyor. E, süremizin sonuna çok hızlı bir şekilde geldik. Ağzına sağlık Bülent çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim Melocun çok sağ olun. E, sevgili dinleyiciler e, çocuklar ve gıda güvenliği kitabı Bülent çıkın Doğan kitaptan çıktı okumanızı tavsiye ediyorum ben okudum çok keyif aldım. Programımızı Nil Kara İbrahimgil, e, Borusan İstanbul Filarmeni Orkestrası eşliğinde söylüyor. Onla bitireceğiz. Şöyle diyor Nil e, Kara İbrahimgil: Uyan anne, uyan baba, sadece senin değil dünya. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.